İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicisi. Perşembe akşamı saat 9. türlü hoş geldiniz. Ben Ahmet El Arslan. Ben Ozan Saruhan. Bundan önce bir sene pazar akşamı 8'de yaptık. Yeni saatimiz bu. Bundan sonra perşembe 9'da sizlerleyiz. Buralardan türlü türlü müzikler sunmaya devam edeceğiz. Bugün de özel bir gün. Yanımızda Ulu hocaların hocası Mutlu Torun var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Evet. Ho hocaların hocası biraz şey gibi geliyor ama doğru. <gülüyor> <gülüyor> Birçok öğrencimin çok öğrencileri var. Bu tabii yaşla ilgili. Yani üstatlık da var tabii ama neyse. Üstatlık da hocalık olarak kabul edelim. Tamam, tamam. İsterseniz <gülüyor> sizin seçtiğiniz bir şeyle başlayalım. Sonra edelim muhabbetimizi. Tamam. Eee sende CD'ler var ee, biliyorum. Ben de evde çaldığım bir ee, kaydı tercih ediyorum girmek için hı hı. E, evdeki işte Pro tools falan onlarla mikrofonlarla falan öyle kaydettim kendim işte şeyini ayarladım tonlamalısını e, baharda göçmen kuşlar bu aslında tek sesli olarak yazılmıştı ama ben e, bir oktav tizden çalıyorum rast makamında bir oktav tizden ve e, akorlar falan hı hı. ilave ediyorum hı hı. tamam dinleyin ...aharda göçmen kuşlar. Evet, e, Türk müziğinde e, değişik türler var. E, saz semaisi, işte peşrev, e, besle ağır semakâr, şarkılar falan. E, saz eserleri de saf müzik olarak, mesela peşrevler bildiklerimiz hı hı. öyledir. Veya bir senfoni veya sonat gibi. Bir de bir şeyi anlatan, belli bir konuyu anlatan var. Ona da tasviri müziki demişler bizimkiler. Bu da o yönden bir hı hı. parça işte göçmen kuşlar dolaşıyor. Anadolu'yu dolaşırken aşağıda işte Ege'nin üstünden uçarken bu biraz zebek havas falan geliyor. Hı hı. Evet. evet. Aslında şimdi çıkardığınız albüme de çok güzel bağlanıyor bu. Zümrüt Doğan Kaya. Ha. Ee, İyi, çıktı. Ba nasıl bağlanıyor? Nasıl bağlanıyor? Aslında burada tabii bir anlatım var. Salt Müzik diyemeyiz. <gülüyor> He, doğru. Ama velakin <gülüyor> e, burada da yani özellikle bazı kısımlarında müzikle, müzikle birlikte masal anlatılıyor. Doğru. Bir şekilde. Doğru, yani salt doğru, müzik doğru. kısmı Aslında tutmadan şey, ama. Aslında yani sözlü, sözlü müzik olunca zaten bir şey anlatıyordur da. Saz eserleri için kullanıyorlar bunu. Anladım. Evet. Anladım. Ee, Amma ve lakin lafı da geçiyor Zümrüt Anka'nın içinde. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Konuyorsan. Ee, ama hani bir şarkıya yaklaşır gibi yaklaşmamışsınız. Şarkı sözüne yaklaşır ee, gibi tabii. Evet, Biraz anlatır mısınız? Onu, onu anlatayım fikrine, şöyle. Evet. Aslında ben yeni yeni şiirin bestelenmesini de çok gerekli buluyorum Türk müziği açısından. Onu belki ileride konu ederiz hı hı. bugün. Ee, burada bir masal tekerlemesi bu. Ee, aslında çoğu bilinen şeyler, küçük küçük şiirler toplanmış gibi de düşünebiliriz. Bunu yazan Eflatın Cem Güney. Ee, bu cd aslında satılmak için yapılmadı hı hı. Ee, ve şöyle bunun doğuş sebebini de söyleyeyim madem girdik hı hı. Armagan adlı bir e, galeri var e, şeyde Nur Osmaniye'de orada yapılan bir sergi <gülüyor> birkaç e, sanat dalının bir arada verilmesini hı hı. E, düşünüp öyle bir sergi yapılmıştı biz de eşim Zeynep Dorun, seramik sanatçısı ve ressamdır. Akademiden tanışıyoruz. Ben de mimardan mezunum ama hı hı hı. mimarlık yapmıyorum. Ee, Zeynep'le böyle bir şey yapalım dedik. O resimlerini yaptı bu tekerlemenin. Hı hı. Ee, i̇şte ben de müziklerini yaptım. Hı hı. Böyle oluştu. Başka buradaki e, şeyi, emeğe geçenler istersen söyleyeyim, istersen ki, sonra söylesin. E, yani dinledikten sonra zaten sayacağız kiminle tamam, çalmış. Tamam, O zaman tamam. E, i̇sterseniz dinleyelim, muhabbetin sonra yapalım. Bunun ben hatırlatayım dinleyicileri. Aslında yayıncılar e, müzisyenin düşündüğünün, gönlündekinin tersine olarak müziği parçalayıp vermeyi veya çok uzun müziği vermemeyi tercih ederler. Sen bunu... Cesaretle 9 dakika falan. Ne demek evet, Ne güzel dinleyelim işte. Çünkü evet, çok bütünlü evet. olan bir şey aslında. Sağ ol. Ee, hep birlikte dinleyelim. Zümrül ee, Doğankaya. Par arada... Parçalarını söyleyelim istersen. Ha, tabii ki. Şöyle bir giriş var. O enstrümantal tabii. Ondan sonra evvel zaman içinde kısmıyla başlıyor. Daha sonra gel gelelim ile başlayan. Sonra e, mangırım yok, pulum yok diye devam eden. Ondan sonra da Zümrül ile bitiyor. Giriş, hı hı. Girişe benzeyen İşte arada şiirler de var. Hı hı. Osman okuyor. Osman hı hı. Ziyagül konuşacağız zaten. Aynen. Dinleyicilerimiz için de bu iyi bir şans olacak. Çünkü her tarafta bulamıyoruz albini. Hatta Sağ hiçbir yerde bulamıyoruz. O yüzden Zümrül Doğankaya dinleyelim. Saman içinde Cinler cirit oynarken Eski hamam içinde uçar mı uçmaz mı demeye kalmadı Ana düştü eşikten babam düştü beşikten biri kaptım maşayı, biri aldık aşağı hey hey dolandım durdum ama dört köşeyi hey Yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi, şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi. Diye iki tekerleyip üç yuvarlarken aşağıdan sökün etmez mi Maraş Başası? Hemen bin Sarı'ya bir fare deliği bulup attım kendimi dışarı. Gel gelelim şu mahallenin yumurcakları Vay vay vay aman aman of Haşar mı haşarı Bir fiske vurdular enseme Gözlerim Fırladı dışarı Vay vay vay Aman aman Aman aman Bu öfkeyle Ardıma baktım ki ne bakayım? Gide gide bir arpa boyu yol gitmiş. Ne ise var var. efendimin ağısı bir ayağını baldıranlara basayım mı korudur diye birini de tutup denize atayım mı kıyıdır diye kuru idim ıslandım sel beni neyler ıslandım kurudum yel beni neyler mangırım yok pulum yok il beni neyler <gülüyor> yo sal barkına... kalmadı bir de gördüm ki ne sanıyla, yeşiliyle alayla, zümrülü anka dedikleri değil mi? Arafat dağının üstünden göreyim adıyla süzüm süzüm süzülüp geliyor. <gülüyor> Zümrü Doğan Kaya dinledik. Solist Osman Ziyagil. ve Bendiri Bestekar Mutlu Torunç Almış. Kemençe'de ve Alto Kemençe'de Sercan Halili. Viyolonsal'de Volkan Ertem. Metni okuyan solist gibi Osman Ziyagil. Evet, ya Osman hem şiir okuyor ondan <gülüyor> sonra müzik geldi zaman müziğe devam ediyordu. Belki öyle de daha canlı oldu. <gülüyor> evet. Bir de hatırlatalım mutlu torunlu bizlerle beraber stüdyoda. Ee, şimdi bir tam bir klasik Türk müziği e, şarkı söz besteler gibi bestelermemiş hali. Buna nasıl yaklaştınız? Bu, şimdi aslında e, şey bu. Ya e, eşit olmayan e, hece sayısı var mısralarda. Dolayısıyla e, açısından zor. Hı -hı. E, bunu e, yani şu kadar zemin nakarat, meyan nakarat falan vardır şarkılarda. Evet. Bunlar genellikle eşit ölçülerde olur. Öyle bir, öyle bir biçim olamaz, öyle bir form, hı hı. öyle bir yapı olamazdı. Ee, tabii daha çok şiire bağlı olarak, şiirin gidişine bağlı olarak gelişiyor. Bir de şiirde beni çok çeken o hem çocuksu hava hı hı. hem biraz da nasıl söyleyeyim? Osmanlı mı diyeyim yoksa Osmanlıdan kalan bizim hani tarihimizde çok güzel böyle şeyler vardır maniler falan hı hı. ona benzer bir havası var o onun için çok çekti ve ona benzer maniilere benzeyen e, semayler falan bu eski eserlerin böyle bir sihir var ki beni çeken onlara yaklaşmaya gayret ettim hı hı. işte onun dışında işte fış fış kayıkçı her zaman söylediğimiz gibi ona yaklaşmaya buna benzer şeyler. Zaten beste de bir masal hali var. Yani Ne, ne mutlu bana öyle evet, düşündüğünüzden evet, evet, sağ abi. Tabii ki tabii ki. Peki sizce böyle projede masal e, yol mu gösteriyor yoksa daha sınırsız bir yaratıcılık mı açıyor önünüze? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu aslında masalın e, girişindeki tekerleme. E, dediğin çok doğru. Aslında... E, bir besteci bir şiiri eli aldığı zaman hele aruzsa aruzla usullerin arasında müthiş bir bağlantı var. Aha, bu işte faaliyatünse işte devri hindiyi çok rahat. Tık tık gider. Hı hı. Hemen besteleyebilirsin. Makamın seyri de bellidir. Hı hı. Bu çabuk beste yapmayı doğurur. Bir. İkincisi de gideceğin her yol belli olduğu için o bildiğin yolda giderken yeni buluşlar yapmana daha açık. Ama burada yani yeni şiirde veya bu ıı, eşit olmayan şiirde e, buna imkan vermiyor şiir. Yani e, eşit aralıklarla gitmediğin için daha şiire tabi oluyorsun. Bir şey daha var. E, buradaki manayı da bir miktar ifade etmeye çalışmak. Hı hı. Yani orada acısı varsa onu etmeye çalış. Çocuk suysa ona göre. Hüzün varsa o hı hı. falan. Sevinç varsa sevinç, heyecan. Hı hı. Bunu e, şeye, müziğe koymaya çalışmak. Bizim e, genel olarak Türk müziğinde, e, eskiden beri gelende çok fazla bu öne alınmamıştır. Hı hı. Yani şeye, aruza bağlı olarak e, çok sağlam okuyuş. Hatta sözlü eserler bile, hani demin konuştuk ya bir şeyi anlatma meselesi var tasveri. Sözlü eserler bile... Ee, ...çok fazla o anlattığı şeyi fazla tasvir etmez. onu Ona tabi olmaz. <gülüyor> Sadece müziği arar. O makamı arar en çok. Aa, bir yandan... E, ...şey zaten sizden... ...daha önceki albimlerinizden alışık olduğumuz... ...bir tavrı var. Daha armonik. Daha evet. biraz gitaresk diyelim. Doğru. Ama şeyler de mesela yayl ...yani yaylı üçlüsü diyelim de... ...alışılmışın dışında bir düzenleme. İşte kemençe, ya alto kemençe ve... ...çello var. Evet. evet. Bu bir besteye yaklaşırken hani düzenleme mi gidiyor ilk önce aklınıza? Ha, bu hepsi de olabilir. Aslında en güzeli e, sözün, e, melodinin ve armoninin beraber doğmasıdır. Hı hı. Ama burada tabii söz önceden doğmuş. Benden çok daha önce doğmuş. Bizim çocukluğumuzdan da belki önce. E, bu, bu parçada da melodi önce doğdu. Yani şey Osmanlı hatta okuduk çaldık nasıl oluyor Hı -hı. onu bir takım şeyler değişiyor tabi. Ondan sonra o armoniyi düşünüp altına koydum. E, Bendir'i de en sonra çaldım. Yani o Bendir de her yerde girmiyor değişik yerlerde Hı -hı. giriyor. E, Sercan önce normal kemençeyi çayı çaldı sonra dörtlerli altok keman çaldı bir kalan aslında. Yani keman, viola, violoncel gibi evet, o, evet. o ses aralığını ele alınca böyle bir işte armoni ...li bir altyapı doğdum. Tabi orada da armoni girdiği anda da... ...bir tehlike giriyor. Tonan müzik dediğimiz... ...batı müziğini andırmaması lazım. Hicaz ise Hicaz duymalıyız. İşte Hüseyin ise Hüseyin'i duymalıyız. O tehlike var. Sen başka şey sordun ben başka yere gittim. Yolun canım ne ...ne mutlu yani konuşturabiliyorsam biraz... ...bir şekilde... Zaten ışıklar var. İtiraf edeceğim konuşuyorum. Bir yandan şeye de değinmek istiyorum, albüm 9 dakika. Aslında yani... Bu normal bir albüm değil, yani single bile ikisinin yani <gülüyor> arası bir şey. Daha doğrusu bir e, sergiye paralel yapılmış bir <gülüyor> serginin müziği. Ama doğrusu. bir yandan da aslında özellikle gençlerin müzik tüketme şekline baktığımızda Zaten kısalıyor albüm süreleri artık yani Hı. insanlar çok yani eğer sıkı müzik dinleyicisi değilse böyle baştan sona a, albüm Doğru. dinlemiyorlar yani mesela Doğru. işte amatör insanlar ilk yayınlarını yaptığında zaten 15-20 dakikalık şeyler çıkarıyor artık. Ama sen işte onun tersini yaptın burada yayında. Bunun hepsini birden verdik. Belki parçalayıp verirdik ama hepsini birden onun için verdik. Bir... bence çok iyi tabii. Ben Hı. mutluyum böyle verilmesinden. Bunun dinlenmesi de zor gibi. Ama başka bir şey var. Bu parçada araya şiir giriyor, hava <gülüyor> değişiyor falan filan o sıkıntı olmayabilir. Yok, hayır. Ben de onu diyorum işte. 9 dakika evet. tam böyle güzel yani çok güzel olmuş. Sağ ol. Elinize Sağ sağlık diyelim bir daha. İsterseniz İsteriz. 15 sene öncesine gidelim buluşmalara. Oradan bir şeyler dinleyelim. Sonra onun muhabbetini yapalım. Yine belki Solistin Osman Ziyagül olduğu İlk parçayla başlayalım. Evet burada bir şey söyleyeyim girmeden. Buyurun tabii ee, ki. Bu o, bir şiir, yeni bir şiir. E, şiirde konuşuyor tabii. Yani Aruz şiirinde olduğu gibi değil. Hı hı. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri. Sana şiirler okuyacağım. Evet. Gitme diyor. Bu o, müziğin de bunu söylemesini düşünüp onu elde etmeye çalıştım. Bunu aslında müziğimizin geleceği açısından üstünde çalışılması gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Ben İTÜ konservatuvar Türk Müzik Konservatuarı'nda işte kompozisyon bölümü başkanıydım. Orada dersler veriyordum. Kompozisyon dersinde öğrencilere şiirleri okutuyordum. Yeni şiirleri hı hı. okuyorlar. Onların vurgulamasını yapıyorduk. Vurgulamasını seçiyorduk. Bu hayır şurada vurgulama olacak. Şurada biraz daha tize çıkman lazım. Şu ses biraz daha bu hece uzasın falan. Ve onu notaya alıyorlardı. O notaya aldıklarını biraz daha genişletip oradan şarkı buluyor. Çok güzel şarkılar çıktı öyle. Hı hı. Yani e, şiirin hem manası var. Mühim olan çok mühim bir şey. Bir de Türkçe söylüyorsun şiiri. I love you başka. Jotem başka. Seni seviyorum başka. Yani Bunlar hep aynı şeyi söylüyor ama... Değişik dillerde farklı oluyor. Türkçe'nin de bir özelliği var, manada var. Yani o ikisine de uyan şiirler olmaz. Burada öyle bir çaba var. Bir şey daha var. Bir de işte hani e, armoni eşliğinde bir müzik ve bir tane enstrümanın armonisiyle yani, yani gitar yani gitarla beraber şarkı söyleyen gibi. Burada da ut, o teknikle parmakla çalınan bir teknik. Hı hı. Yani parçadan daha çok anlattım. Hacanım ne güzel. Anlattım. Sizden dinlemek için buradasınız. Tamam. Sana şiirler okuyacağım gitme. Sana şiirler okuyacağım gitme. Güneşler doğacak. şiirler okuyacağım Hey, hey, Sana şiirler okuyacağım, gitme. Bu da Mutlu Torun, ses Osman Ziyağil, Şiirde Ümit Yaşar Oğuzcan'ın. Mutlu Torun'la birlikteyiz Türlü'de. de. Bu albümün biraz benim kafamda sizin e, hayatınız boyunca yaptığınız çalışmayı tanımlar e, ortaya koyar bir hali var. Sizce de öyle bir albüm müdür bu çalışmalar? Öyle, konuşmalar? o içinde de o da yazıyor. Yani <gülüyor> benim hayatım. Hayatım, müzik hayatım zaten aşağı yukarı hayatım demek. Tabii hayatımızın bir parçası da ailemiz, hayat arkadaşımız o da, o da başka. Hı hı. E, bu müzik hayatımın içinde eksende Türk müziği var. Türk sanat müziği, Türk sanat musik isi denen. Hı hı. Ben hep müzik lafını kullanmak istiyorum. E, onun dışında çok çok böyle aşkla e, çalıştığım flamenko zamanlarım oldu. Tabii ki Batı müziğini yani genel klasik batı müziğinden çok hoşlanıyorum. Ondan çalıştım. De. Armoni dersleri aldım. Hatta işte Cenan Akın'dan aldım. İstemihan Tavilalı'ndan aldım. Cemal Reşitre ile 3-4 yıl çalıştık falan. Bu klasik batı müziği ve çok sesli müzik diyelim. Onun dışında bir de cazı çok seviyorum. Caz... Belki o da bir hayat şekli olması lazım öyle bir hayat şeklim yok <gülüyor> ee, ama çok büyük bir şey var sevgim var bu üçünün böyle toplanmasıdır ee, burada tabi Erkan Oğur o caz konusunda <gülüyor> e, Türk müziğiyle ile caz arasında bir şey <gülüyor> bunların buluşması zaten buluşmalar oradan geliyor. Ben de mümkün olduğu kadar Türk müziği üslubunda cazdaki şeyleri yani o improvizeler vardı ya. hı hı, yani, hı. yani e, çalınan parçanın korus e, dedikleri e, şey zamanlarına uyan ve armonisine uyan solular ama Türk müziği üslubunda olmasına gayret edip hı hı. öyle bir şey olmuştu. Bu CD böyle işte öyle karmaşık bir şey biki soundu da karışık yani değişik değişik sesler geliyor evet evet ama o yani o eskitmeyen o zaten yani baştan başladığınız zaman her şarkı başka bir şekilde dinleyeceğiz zaten evet. ee, udu haliyle zaten dinlediğimizde gibi klasik Türk müziği tavrının dışında yerlerde kullanıyorsunuz. De. De diyelim ona. Yerlerde de. de. de. Yani ki. çünkü aynen, klasik. Aynen. Aynen. Da, çünkü Bunun ayrıca de... pardon affedersiniz Buyurun. Ayrıca yani ben e, hayatımın bir kısmı müzik hayatımın bir kısmı da hocalık. Yani Hı -hı. Ders veriyorum. Müzik dersi. Bunun büyük bir bölümü de ud dersi ud dersinde tabii ki e, klasik değil mi de geleneksel ud üslubunla götürüyoruz. Hı hı, Onların tabii. çok ilerisinde yüksek lisansla hatta daha ileride işte şeyde e, sanat yeterlikte orada udda çok seslilik, udda parmakla icra diye hı hı. derslerimiz var. Hı hı. Ama e, ta işte İşin bütün e, evet, o baştan beri hep şey. Bu geleneksel. Bu tavrın sizden önceki tarihinden biraz bahseder misiniz? Ben... Bu tavrın mı? Yani şey. şey. Udun böyle çalınmasına. Evet aynen aynen. Bu tavrın aslında e, benden önce pek bilmiyorum. Heh, ben bu, de bilmiyorum. Bu, evet benim şeyimden yani benim e, gönlümde yatan müziklerin toparlanmasından meydana çıkmıştır. Ama tabii Şerif Muhittin Targan'ı hiç bu, bu konuda özellikle <gülüyor> bu konuda mutlaka bahsetmek lazım o da e, Türk müziği de çalan ama Batı müziği gibi de yazıp çalan <gülüyor> bir adam o da özel eser ilk yazan kişidir bizim müziğimizde çünkü bir enstrüman için özel kanun için bilmem ne yoktur <gülüyor> saz semayi şey falan evet. işte onlar bütün sazlar çalabilir onu ilk defa ud için yazan ve onları çalan kişidir Şerif Mettin Targan benim arayışımda onun şey çok sesli gibi olanları Majör ve minör'e benzeyen e, makamlardır. Hı hı. Yani işte ferah Fezaya benzeyen, işte minöre benzeyen, işte sol minöre benzeyen niyamet falan. Hı hı. Ben bizim makamlarda da buna benzer şeyleri e, çok seslilik ne olabileceğini araştı, ara, aradım. Bir de klasik ve flamenco gitar çaldığım için ona çok benzeyen bir enstrüman. but zaten. Hı hı. Ayrıca flamenco gitar but'tan pek çok şeyler almış. Alzapua tekniği mesela baş parmak çalışları o takdiridir. Hı hı. E, dolayısıyla aralarında böyle bir ilişki var. E, parmakla da çaldığın zaman başka bir e, kapılar daha fazla açılıyor. O zaman e, isterseniz yani bu dünyaya girelim bir Buley'e dinleyelim. Tamam. Yine Flak bu albüm. Aynen. Uddamut Torun gitarda da Hüseyin Sarı Saltıkoğlu, Kasa ve Bendir'de Ferruh Yarkın. Buley'e dinleyelim. Evet. Merhabalar, e, Mutlu Torun'dan Bülerya dinledik. E, Udda Mutlu Torun, e, gitarda Hüseyin Sarı Saltıkoğlu, Kasa ve Bendir'de Herruf Yarkın. Kasa derken de şey arasında konuştuk ama <gülüyor> kahonu yokmuş o gün, gitar kasası çalmış. Ya e, evet, seribik. ben Kasa'yı getirecek diye şey yaptım, stüdyoyu e, iptal edemedik. E, e, gitar kutusundan benzer bir ses aradık maalesef. Bu da ilk defa burada e, bu sırrı e, şahitmiş <gülüyor> şey olmuş. Yani. Evet. Bu belki bir hata mı? Yok, belki çok... de daha yumuşak olmasını sağladı. Yani e, Türk tangosu mesela e, daha yumuşak bir tangodur. Hı hı. Şeylere nazaran işte Arjantin tangosuna falan şey değil. E, belki de Türk, Türk flamenkosunda flamencos. da biraz yani. daha yumuşaklık olabilir. Ee, yani olursa, varsa yani öyle bir şey. Çok yenilikçi bir şey dinledik. Ben şeyi sormak istiyorum biraz size. Sağ siz geleneği zaten çok iyi bilen bir insansınız ama onun dışında e, çok fazla yeni şeyler denemişsiniz, deniyorsunuz hala. E, ama Türk müziği de biraz muhafazakardır bu konuda, korumacıdır. Doğru, doğru, tabii, tabii. Ne gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz? Geleneksel, oluyor? Zaten geleneksel müzik bir, evet. bir müziğimiz o. Yani geleneğe bağlı olması doğrusu. Bu soru çok son derece doğru bir soru çünkü geleneksel olan bir müzik içinde yenilik yapmaya çalışıyorsun. Mesela Türkiye'de de olsa Batı'da da olsa Batı müziğinin devamında istediğin kadar açılabilirsin ya yani elektronik müzikler bilmem ne tonaller bile ama şeyde Türk müziğinde bu kadar açıldığın zaman hiç Türk müzikliği kalmaz. Dolayısıyla bir ucunda Türk müziği bir ucunda da işte arayışlar var. Onların arasında bir yere düşüyor. Hepsi de zaten bunların. Bir kısmı Türk müziğinin geleneğine daha yakın birisi, bir kısmı daha da uzaktı. Ama senin sorduğun soru bu çevrede, tabii ki çevremizde çok Türk müzisyeni var. Beraber pek çok işlerde yaptık, çaldık, müzikler yaptık. Genel olarak belki yüzüme söylemeliseler de arkamdan hep o udu parmakla çalar. <gülüyor> o Batı müzikçisidir, o armanıcıdır falan filan derler. Ee, ben de biliyorum ki onlardan daha fazla tamburu Cemil Bey'i seven, e, pek çok kişiden daha fazla seven, o konuda çok çalışmış olan birisiyim. Onun için e, geleneği bilen e, sözüne çok fazla itiraz etmedim. Yani Türk müziği mensupları evet. hep tevazu sahibi olur ya. Yani Evet araştırıyorum çok. Ee, Geleneği bildiniz Geleneğe... zaten. Hocaların hocası olmanızdan mütevellit. O yaşla ilgili <gülüyor> bence. <gülüyor> evet. Ee, yani. peki, bir de beni bu albümde mesela şey şaşırtmıştı biraz ilk baktığımda. Hiç uyarlama yok. Yani hepsi beste aslında bu teknikleri bir şekilde yani halk müziği parçalarına bu... ya da klasik müziği parçalarına Aha. da bu bir seçim mi yoksa tesadüf mü Şöyle, merak ediyorum. Evet ondan sonra çıkan karışık düşünceler o da 2009'dan <gülüyor> çıktı. Hepsi onda da bunda da hep benim bestem var. Bu şeyde Zümrüd e, Ankara'da benim benim Hı -hı. bestem. Aslında uyarlama yapmıyor diyelim. Yapıyorum ama bunlarda nedense olmadı öyle. Hı -hı. E, uyarlama var ama benim önceden yaptığıma uyarlama var. Mesela Buçilik sen Hı -hı. seviyorum dedin. Evet, dinleyeceğiz. O, o önce 1971'de tek sesli olarak e, yazmıştık. Sonra Akka Gündüz'le onu e, şeyde e, Boğaziçi Üniversitesi'nde veya başka yerlerde konserlerde gitarla çaldık. Hı hı. Ondan sonra e, Ankara televizyonunda çalınacaktı. O sırada müzik şubesi Müdürü Cinochen Tanır kurdum arkadaşımız rahmetli. O dedi ki ya mutlucum bu dedi e, gitar olmasa dedi. ben de ud ud eşliği yazdım. Yani gitarı yazdım mı ud'a çevirdim. Tabii ki aynı sesler değil tabii ud'a uygun bir şekilde hı hı. olsun diye. Böylece bir uyarlama oldu. Hı hı. Kendi parçamdan uyarlama oldu. Ama dediğin doğru. E, Öyle özellikle halk müziğinde öyle parçalar var ki böyle, böyle ciğerini alıp götürüyor. Hı hı. O, onları biraz bozsak mı acaba? Yani boz, bozmak ya, dedim. Yani bir şey yaptığın zaman bir miktar bozulmuş oluyor. Başka bir ben, pencereye götürüyor. Ben de onu meraklıyorum işte yani. O, o, o tarafta bir korumacı kısmınız giriyor mu yok, acaba? Yok hayır. O yüzden yok, bir o, yok. O bile yok. <gülüyor> anladım bile anladım. Yok yani. <gülüyor> e, çünkü şunu düşünüyorum. Yani e, Sultanahmet Camisi'ne bakıyorum. Onun resmini yapıyorum. Sultanahmet Camesi'nin yeniden yapmış değilim. Gerçi bugünkü mimarilerin içinde Sultanahmet Camesi'ni aynen yapanlar var. Onlar son derece yanlış işler. Ama e, bu başka bir şey. O eser duruyor orada. Yani halk müziğinde kendi otantik haliyle duruyor. Veya sanat müziğinden bir parça o duruyor. Bu onun böyle yapılmış bir şekilde. Mesela Mozart'ın bir teması üzerine var Fernando Sor yazıyor. E bu Mozart'ın değil artık o. Fernando Sor'un onun Hı -hı. üzerine yaptığı çalışma. Yani bir insan böyle bir uyarlama yapıyorsa artık o başka bir eserdir. Hı -hı. Hatasıyla, sevabıyla. Ee, şey konuştuk. Bu Seks Asya konuştuk. Bu Tabii. albümde benim de e, severek keşfettiğim, daha sonra daha önceki Aka Gündüz Kutba ile kaydını evet. keşfettiğim. Onu dinleyelim isterseniz. Hangisini dinleteceğiz? Ee, biz, Aka biz, A A Gündüz Kutba ile olanı dinleyelim. Tamam. Değil mi? Ee, o da 1974 müdür. 71 dediniz az önce. Şey 71 için. o parçanın yazılışı. Ha. Bu 74 Kayıp. falan olabilir yani 74 75 o civarlandı. Anladım. O tamam. Bu söyledik Sasa Maestin diyoruz. Mutlu Torun. Neyde Akı Gündüz Kutbay. Seliksaz sema estiydik. Eee Udda Mutlu Torun neydi de Aka Gündüz Kutbay. Aka Gündüz Kutbay önce Mutlu Torun sonra. Şarkı ona eşlik ediyor. Eee bestesin. Beste ben. <gülüyor> Beste de şey de çok seslilikte diyelim. Aynen. o zaman yani 70 birde yazdım. 74 civarında civarı, evet, Televizyon kaydı. Ne kadar yaygındı bu böyle Bu bu müzik mi? Hı hı. Şimdi enteresan, hiç bilmediğin bir şeyi sordun, öyle tahmin ediyorum. Yaygın değil tabii. Bu, yani benim müziklerimde hiçbiri yaygın değil. Hı hı. Ee, rahmetli İsmail Baha Sürelsan var, o tanınan çok şarkıları hı hı. var. Benim muskim ticari değil derdi. Hı hı. Bu müzikler de ticari değil. Hı hı. Yani müzik diye yapılan, genel olarak yayılsın diye olmayan, Hani organizasyon sıfıra yakın olan bir adamım. Onların tanıtılması konusunda bir şey de yaptığım, yani çok azdır yapabildim. Ee, ama başka bir şey oldu. Bu televizyonda verildikten sonra, televizyon eskiden e, saat 24'te kapanır, sabah bilmem kaçta açılırdı. <gülüyor> o bir renkli çizgilerle beraber. Fonda bunu çaldı. <gülüyor> Belki 6 ay falan, 6-7 ay evet, çaldı evet. öyle tahmin ediyorum. Öyle bir yakınlığı var sadece. Ee, şu, e, Ama birçok zine de çaldık bunu. Tabii zaten şimdi... ...Aka Gündüz Kutbay'ın Aşk diye bir toplaması <gülüyor> evet, var bilirsiniz evet, kalandan. Doğru, Onun girişinde Aziz Çenol Filiz'in e, galiba bir He, e, evet. giriş, girizgahı vardı. Mesela Aka Gündüz Kutpayı burada duymuş ya da bu şarkıyla o bu, de, evet, TRT'deki dediğimiz... Bursat Semaisi'yle. Evet, aynen evet. Semaisi'yle belki Müce Gönül vermiş, Aşk olmuş... Doğru. O o ne mutlu yani. E, o da çok başarılı, çok iyi bir müzisyen. E, yaygınlık, yani, e, şu, belli çevrelerde yaygınlık var. E, e, biraz Ama, da aslında şu şekilde sormuştum. Yani böyle Sassamayesi'nin e, çok seslendirilmesi e, bakımından sormuştum. Bir, yani da çok size, seslendirilmesi oldu. için genel olarak demin verdiğim cevap bunda da öyle bir şeyler oldu. E, yani bir Başka bunun için söylenmiş bir laf istiyorsan her Cenücen dedi ki mutlucum bu çok bu selik olmuş pardon ne dedi ee, bu selik desem bu selik değil sas yamaisi desem sas yamaisi değil dedi ondan sonra akagündüz de böyle. yok canım dedi bu dedi fazla bu selik hatta dedi yani böyle şeyler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler geldiğiniz için sağ. Ol. Ee, çok mutlu olduk ee, ben de yeni abimiz de dinlemiş olduk ee, e, buluşmalar iki karışık düşüncelerden bir parçayla çıkalım isterseniz İyi olur. Ee, siz seçtiniz zaten ne dinleyeceğiz ee, Yunus Emre'nin sözleri ee, çok sayıda Yunus Emre'nin sözleri için yazdığım yaptığım e, ilahiler var onlardan bir tanesi ee, bu biraz nefes şeyinde ee, modunda diyelim bir, köz, bir kez gönül yıktın ise Bu kıldığın namaz değil Böyle bir Kısacık bir yerde müthiş bir ders veriyor <gülüyor> Yani İslam'ın Müslümanlığın sadece ibadet değil Ama insanların gönlünden geçtiğini Söylüyor Bu kadar da güzel söylüyor Çok teşekkürler geldiğiniz için ee, Haftaya aynı saatte görüşmek üzere Bir kez gönül yıktın ise ile çıkıyoruz İyi akşamlar